Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsra Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına "Benden başkasını Rabb edinmeyin. Benden başkasının himayesine girmeyin." diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.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 biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere nair olacakları büyük mükafatı müjdeler. Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan bazen şerri. Tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecidir bu insan. Biz gece ve gündüzü, kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili, ayı sildik. Gündüz delili, güneşi aydınlatıcı yaptık ki, hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.